Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün geçtiğimiz yıllarda da çeşitli vesilelerle Hariçten Sanat programında Açık Radyo'da misafir etmek fırsatı bulduğum. Yıllarca da İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda birlikte çalışma fırsatı bulduğum. Hatta o da arkadaşım. Olan Deniz Ova konuğum İstanbul Tasarım Bienalinin direktörlüğünü üstleniyor. Ondan önce de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda yurt dışı kültür sanat projelerinden sorumluydu. Veydik Biyeneli'deki Türkiye pabiyonu gibi o vesilelerle de bir araya gelmiştik Açık Radyo'da. Onu hatırlatalım. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Çelen. Çok teşekkürler. Seninle bu kaydı böyle aramızda bir mesafe tutmaya çalışarak ama bir arada yapıyoruz. En azından çevrim içi bir buluşma değil. Öncesinde biraz mesafeli olarak sohbet etme fırsatımız oldu. E, ve de konumuz 5. İstanbul Tasarım Bienali İstanbul Kültür Sanat Bakrı tarafından vitra sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenleniyor İstanbul Tasarım Bienali Ve de pandemi e, öncesinde Mariana Pestan'a, Küratörlüğünü açıklamıştınız. Biennale ile ilgili çeşitli bilgiler paylaşmıştınız. Empatiye dönüş başlığıyla düzenleniyor. Birazdan bununla ilgili ayrıntıları sana soracağım elbette. Mariana Pestana İstanbul'a gelmişti. Araştırmalarda görüş araştırmalara devam ediyordu. Görüşmelerde bulunuyordu. Hatta birlikte yurt dışında da araştırma gizlerine çıkmıştınız. Ki araya malumunuz olan pandemi dönemi girdi Ve siz de yakın zamanda e, tasarım BNL'nin yeni formatına, yeni tarihlerine dair açıklamalarda bulundunuz. Tam da o vesileyle seninle bir araya gelmek istiyorum. Zira tasarım BNL'nin gerçekten karşımıza çıkışını 15 Ekim'e kadar beklemek durumundayız gibi görünüyor. Bunu biraz önden yapıyoruz. Öncelikle şunu sorayım. Yani BNL iki yılda bir oluyor. İstanbul Tasarım Biyeneli'nin her iki yılda bir karşımıza çıkıyor. Tasarım e, ismini, tasarım kavramını çok geniş bir düşünce alanı ve platformu olarak da kullanıyorsunuz. Yani dar anlamda ürün tasarımı ya da herhangi bir şey tasarımı bağlamında da kullanmıyorsunuz. Fakat küratörünüzü duyurmuştunuz, Mariana Pestana'yla çalışıyordunuz. Konsepti de açıklamıştınız hı hı. aslında. Tarihler ve mekanlar da Belliydi derken pek çok evet. kültür sanat alanındaki insanın başına geldiği gibi sizin de başınıza yeniden bir planlama, A planı, B planı, C planı yapma durumu geldi. Nasıl yönettiniz bu süreci? Neye evrilmeye karar verdi sonucunda Biyana'ya? Evet. E, dediğim gibi önceden temamızı belirlemiştik. Empatiye dönüş birden fazlası için tasarım diye duyurduk. Hatta e, geçen senenin sonuna doğru e, 2020'de bizim böyle çok yoğun araştırmalar yapacağımız, e, uzun kuratörümüzle uzunca vakit geçireceğimiz e, bir dönem olarak planlamıştık. Çünkü 2019'da daha böyle e, çok az görüşebilmiştik aslında. Da. Kısa kısa araştırma gezileri yapabilmiştik Mariana ve e, Hem program kuratörü hem yardımcı kuratörü Sumitra Upam ve Vilamura benle yeni yeni tanışıyorduk ve onlar daha gelememişti. Hatta şöyle aramızda konuştuk tamam 2019'da çok görüşemedik hep e, özellikle e, dijital ortamlarda buluştuk ama 2020'de çok vaktimiz olacak beraber geçirmek için. Hatta bir residency olsun istemiş, istemiştik özellikle Mariana için. E, daha çok burada e, seçtiğimiz projelerin lokalde veya da Türkiye'de nasıl yer ettiğini, nasıl işbirlikler kurabileceğini tam konuşurken böyle bir ayrı düştük. E, en son işte Mart ayında saha residency'de kalmak üzere e, Mariana gelmişti ve o süreç içinde bir haftalık bir Atina ve Beyrut araştırma gezimiz olacaktı. Pandemi başlayınca böyle Atina tamam dedik onu hadi atlayalım direkt Beyrut'a e, gidelim onu tamamlayalım. Sonra İstanbul'da programımıza devam ederiz ki dönüşümüzde de Sumitra Hübili gelecekti. Tam işte Beyrut'a gitmişken o zaman da hiç daha böyle İstanbul'da veya çevremizde yakınımızda e, Çin'deki arkadaşlarımız dışında böyle çok fazla hayatımıza girmemişti. Ee, bir şovsuzluk döneminde seninle konuşuyorduk. Beyrut'a gittik ve orada aslında tam ortasında gibilerdi. Yani daha evet. her şeyin farkındalar. Ee, aslında her yer kapalı. Ve biz tasarımcılarla, mimarlarla görüşüyoruz. Onlar da hani ofislerinde bir öyle ya da böyle çalışmaya devam ediyorlar ama böyle garip bir ortam vardı fark ettik. Garba biz bu konuyu farklı ele almamız gerekiyor ve döndüğümüzde de zaten hemen residency'yi e, yani ortada bıraktı, daha başında bıraktı Mariana, Portekiz'e Porto'ya döndü. Biz de burada bir bekleme haline geçtik. E, i̇ki hafta böyle bekler gibiydi. Konuşuyoruz birbirimizle ama bu ara Sumitra ve Bili onda da yaşıyor. Ve orada da durum böyle adım adım kötüleşmeye başladı. Sonra da bu iş uzayacağını anladıktan sonra e, tam da böyle e, şey hemen e, B planı C planı diye çalışmaya başlamadık aslında. Hı -hı. bakılırsa. Hı -hı. Önce bir tekrar tekrar biz bir an için ne düşünmüştük? Hı -hı. Zaten bu edisyonda farklı olarak ne yapacaktık? E, Kimleri davet etmeyi düşünüyorduk. Tam da aslında açık çağrının kapandığı ve bu bir ayrık süreçti. Mart'ta açık çağrı seçimlerini yapacaktık ve böyle ilk tur bir değerlendirme yapılmıştı ve ikinci tura geçeceğiyorduk aslında. Derken böyle bir Onlara hem devam etmek hem biraz askıya almak, tekrar bir yenili düşünmek gibi bir döneme girdik. Bir de empatiye dönüş dediğimiz için bu empati konusu farklı yerlerden... E Tartışılmaya başladı. E, empati kelimesi üzerinden olmasa da aslında çok günümüzün içine girmiş oldu. Ve farklı disiplinlerde e, ve e, aslında farklı iş kollarında da daha farklı ilişki kurmak üzerine e, hem mekansal olsun hem toplumsal olsun insan ilişkilerinde veyahut da çevreyle özellikle olan ilişkilerimiz tartışılıyordu. Bu da bir tam konusuydu. O yüzden böyle bir önce aman ertelememiz gerekir mi diye düşünürken hayır biz bunu tasarım bir yönele bu sene yapacağız. Konumuz da eskisinden daha da önemli gibi bize görünüyor. O yüzden nasıl yapabiliriz ve yaparsak nasıl bir değişiklik olması gerekiyor hep konuştuk ve yaklaşık bu da sanırsam bir iki üç ayımızı aldı. Şu an evet dediğin gibi bir çözüm bulduk demeyeceğim ama bir önerimiz var böyle olabilir diye. Yani karma veya da melez bir Hmm. Biennel oluşturduk. Bir yol haritanız var, bir yol var, haritanız, haritanız var, var. Evet. Haritadan sapmak Aynen. da cevap edebilir ama bu hepimiz için her koşulda ve her sektörde geçerli bir durum. Ama bir yol haritanız var onu da paylaştığımız kamuoyunda. Aynen. Yani. E, bundan birkaç hafta önce paylaştık dedik ki 15 Ekim'de biz Tasarım Biennelerini ki küçük bir tarih kayması oldu. E, 15 Ekim'de biz bu bienneli e başlayacağız e, ve hem fiziki dünyada var olacağız hem dijitalde var olacağız. Şimdi daha önce dinleyen ve takip edenler belki hatırlıyordur. Aslında iki tane sergi mekanımız olacaktı. Biri gözleme ev adında, biri mutfak adında. Hı hı. Ve özellikle mutfak olan e, sergide e, hem küçük bir sergi kurup ama serginin ortasında gerçekten bir mutfak kuruyorduk. Ve orada her gün bir program yapmak, işte yemek olsun, e, bir takım tartışmalar olsun, bir araya gelişleri olsun istiyorduk yoğunluklu. E, bunun olamayacağını e, tabii ki de e, bir süre sonra anladık. E, ve... Hemen bu acaba sizin konseptin e, yeni duyurusunda yani programın yeni formatını duyururken eleştirel yemek programı olarak duyurduğunuz bölümü tekabül ediyor. Aynen. Tekabül ediyor tam demek istemiyorum. Çünkü tabii ki de bir takım projeleri e, bu formata uyarlamak ve tasarımcıları bu formatta çalışmaya ikna etmek gibi bir tabii, e, zorlama bir da olabilir bazı projelerde. gibi. Aynen. E, ve çok fazla aslında açık çağrıdan e, mutfak için seçmek istediğimiz işler vardı ve onlarla tekrar tartışıp biz bir e, eleştirel yemek programı yapmak istiyoruz dedik. Ee, ve bu eleştiren yemek programı ki e, yine takip edenler bilir Yani mimaride tasarımda mutfak tabii çok ayrı bir yerde. E, farklı toplumsal konuları tartışmak için hayatımızdaki alışkanlıkları özellikle mimaride e, bir mutfak ortamının değişmesi. E, Empatiye dönüş için de çok anlamlı. Aynen evet. ve hani herkes evinde de yemek yaptı bir şekilde mutfağı farklı <gülüyor> keşfetmeye başladı. Ve ama eski teknikler işte... <gülüyor> Bir dakika, biz eskiden ne yapıyorduk, annem ne yapıyordu, anne annem ne yapıyordu y düşünürken tam da bir yenerin aslında o aktif programda yapmak isteyeceğini bir yemek programına değiştirdik. Bu e, 20 bölümden oluşacak. Bu demek oluyor ki aslında 20 e, tasarımcı veya tasarım ekibi seçildi. Bunlar. Kendi oldukları yerde ya stüdyolarında ya kendi mutfaklarında veyahut da e, açık havada farklı ortamlarda seçecekleri bir, yerde. seçecekleri bir yerde kendileri çekim yapacaklar ve dert edindikleri konuyu aslında tartışıyor olacaklar. Bunu bazıları yemek yaparak ve yemek üzerinden anlatacak ama belki doğrudan e, bir ürünle gıda ürünüyle e, alakalı bir şey anlatıyor olacak veyahut da bambaşka bir e, çevreyle e, gıda serüveniyle diyeyim e, oradaki bir takım geleneklerle, ritüellerle derdi olanların konularıyla karşılaşıyoruz ve 15 Ekim'den itibaren böyle her hafta bir tane bölüm yayınlıyor olacağız. Yani eski usul dizi bekler gibi her hafta bir tane <gülüyor> yemek programı bekliyor Biz de mutfakta yemek yaparken ya da pazarda alışveriş yaparken Mesela, izleyebileceğiz bunu belki de. Aynen, evet. Yani dinlemek, izlemek herhangi bir yerden mümkün olabilecek. Çünkü çevrimci olarak onlar hı hı. kalacaklar. Bir aktif programı böyle evirdik. Hani Bir kere format zaten çok tartışılması gereken anlamlı bir format. Çünkü toplumsal olarak ve kültürel olarak çok fazla şey ifade ediyor. Çok fazla arka planı olan, belki de düşünülmeyen çok fazla roller üzerinde konuşulabilen bir format. Bir de ama gerçekten tasarımın da çok var olduğu ve günlük hayatının içinde olan bir alan. Yani orada e, kullandığımız her ürün, e, hatta mutfağın kendisi de o kadar çok düşünülmüş ve tasarlanmış ve süreçlerden geçmiş bir e, ortam ki onu da tekrar hatırlamak e, belki de bizim böyle günlük hayatımızda e, bilerek veya bilmeyerek yaptığımız şeyleri tekrar bir görmek ve gözden geçirmek için bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Peki bu pandemi döneminde tam da açık çağrı tamamlanmıştı, onun üzerine Hı -hı. çalışıyorduk dedin. O açık çağrı süreci aynı zamanda tasarım bir yerel bağlama en çok değdiği, yerel aktörleri de en çok dahil etme fırsatı bulduğu e, noktalardan birine ya da daha katılımcı yönüne Hı -hı. E, de denk geliyor. E, açık çağrıyı niçin yapmıştınız, sonucu ne oldu ve biz onu tasarım bir ne şekilde göreceğiz? Hı -hı. Şimdi açık çağrıda biz özellikle mutfak programı için menü Hı -hı. ve e, tool yani aletler Hı -hı. istiyoruz, tasarımlar arıyoruz demiştik. Menü derken aslında gerçekten orada hani mutfakta hazırlanacak, üzerinde tartışılacak bir e, program Hı -hı. Hı -hı. ama Bir yandan da mutfakla ilgili e, ve bunun etrafında olan tüm konularla mutfak ekosistemi ve gıdan ekosistemi tüm konularla ilgili aletler, araçlar, tasarımlar ne olabilir diye düşünüyoruz. E, bir çağrı yapmıştık ee, ve bunların arasından seçiyorduk. Şimdi hem araç kısmında aslında onun kullanımıyla ilgili bir takım hikayeler oluştu ama menü hazırlarken de aslında tam da e, böyle e, bir şefin bir reçete paylaşması değildi ama bu paylaştığı şeyin bir hikayesi nedir, bir... E, ekosistemi nedir, bunun arkasındaki serüven nedir, e, bizi neyi düşündürmeye teşvik edecek, onları anlatan hikayeler seçildi. E, hem uluslararası hem ama hı hı, e, hı. Türkiye'den de çok fazla başvuru alıyoruz ve bunların bir harmanı oluyor. Ama şöyle şeyler de olabiliyor yani açık çağrıya bir başvuru yapılıyor. O konu çok ilginçtir ama o formatlı değil de başka bir yerde hayal edebiliyor mesela evet. kuratörler. Evet. Hop oluyor. O serginin başka bir kısmında olabiliyor. Veyahut bir tartışmanın bir parçası oluyor. Yani bir o fikir veriyor. bir fikir veriyor. Yani çünkü çok çeşitli şeyler gelebiliyor. Ee, ve bir çağrı yapıldığında o metni herkes farklı okuyor. Hı hı. O kelimelerin anlamını farklı anlayabiliyor. Çünkü her kelime her cümle her dilde farklı bir şey ifade ediyor olabiliyor. Ve genel e, coğraf bulunduğunuz coğrafya ve kültüre göre de ayrı bir yorumu oluyor. Ayrı bir güzelliği oluyor. Yani biz sırf e, hani proje seçmek için değil ama gerçekten böyle e, ufkumuzu açan bir e, pratik oldu bizim için. Bir tür forum da olmuş bu değil mi? Açık tartışma, evet. forum gibi yani oradan gelen fikirler, öneriler, eleştiriler, projeler hepsine yer veremeseniz de, hepsine bir görünürlük kazandıramasanız da aslında küratöryel araştırmanın bir parçası olmuş, bir kat, katkı sunmuş olmuş baştan herkes. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne güzel. Peki iki tane Yani fiziki, yani fiziken yani de gidip görebileceğiniz evet. mekanınız yine de var yani. Evet. Tüm bu durumlara pek çok şeyin çevrim içine dijitale dönüşmesine rağmen iki mekan var. İkisi de iki ayrı e, proje için yani alt program evet. için ev sahipliği yapıyor diyelim. Bunlardan biri Akdeniz havzasıyla çok ilişkili olduğu Hı -hı. için özellikle ilgimi çekti. Bir de ark kültür e, mekanı da çok karakteristik e, bir yer. Onun bir belleği de var. Sen daha iyi nizah edersin. Orada da bir kara ve deniz kütüphanesi hı hı. yapacaksınız. Bunu gidip kendimiz de umarım ziyaret edebileceğiz. Orada evet. ne var? Şimdi dediğim gibi Akdeniz Havzasında özellikle yapılan bir takım araştırmaları, bu yine ekolojiyle olabilir, gıda serüveniyle olabilir, bunun etrafında olan bir takım tarımsal uygulamalar da olabilir. Onların içinden... Bir seçki yaptı kuratörlerimiz. Bunlar araştırma tabanlı ve bazıları daha önceden başlayan, bazıları bizim BNL'in vereceği destekle beraber başlayabilecek ve devam edebilecek bir format olarak. Onu tabanlı. çok önemlisedim. 2021 boyunca devam edecek projelerle ilgili genişmeler BNL kanallarından duyurulacak. Yani BNL'in süresini ve dönemini de şöyle bir genişletmeniz dolayısıyla özellikle araştırma odaklı projelerse onların tamamlanmış olması değil de hani bir ener vesilesiyle ortaya çıkıp bir yerden bir yere gelmesi ya da ama sonrasında Aynen. o süreci siz yine onlarla el ele bir arada belki en azından takip ederek e, diyalog halinde sürdürmeye devam etmeniz gibi bir durumu var. Evet öyle hayal ediyoruz. Çünkü hani bir enerji biraz böyle bir tetikleyici olarak Hı -hı. görüp e, hani oradan çıkabilecek bir e, başlangıcında devam edebil devam etmesini ve o'daki serüvenini ve sonuç olarak nereye vardığını da göstermek istedik. Eee Arktik'te aslında bu e, araştırmaların eee Karadeniz Kütüphanesi'nde e, bir pencere açıp o anki halini veya da araştırmanın içeriğinin ne olacağını anlattığımız bir kütüphane olacak ve hani rezervasyon yapıp da belirli bir süre kalınabilecek yeni kurallar çerçevesinde hmm. e, az seyircinin bir arada kabul edildiği böyle bir rotasyon içinde bir ay boyunca gezilebilecek. Hmm. E, ark kültürde çok e, kendine özgü bir mimaridir. Cihangir'de böyle yeşillikler içinde e, iki katlı eee evet, müstakil, bir, cam, ev. müstakil evet. bir ev. Tam da böyle e, bir e, şey nasıl diyeyim böyle bir arşivi içinde bulunduran hmm. bir hikayesi olan bir mekan olduğu için orada olması bize çok iyi geldi. E, sonra bir yandan da ama hani gerçekten bu konularla ilgilenen biri vakit geçirmek istiyorsa da böyle bir Sabihimi küçük bir ortamda daha rahat edebileceğini düşünerek oraya hmm, almak istedik. Hem açık alanı da var, kapalı alanda olduğu için son derece biraz daha bu Akdeniz, Akdeniz'in etrafındaki ruhunu kapsayacak bir şey olduğunu, bir ruh hala olacağını hayal ediyoruz. Çok enteresan çünkü hakikaten Cihangir diyoruz, belki dinleyiciler öyle bir yer beklemiyorlardır daha önce gitmedilerse. Yani başka sergiler ağırladı. Hatta İstanbul Bienalinde de bir yer olarak bulunanmış bir sanatçı projesi için vesaire ama yolunuz düşmediyse sanki böyle bir Akdeniz kıyısında bir yerdeki bir müstakil ha, ev, evet. bahçesi, balkonu her şeyiyle böyle bir mimarisiyle de öyle bir atmosfer sağlıyor hakikaten. Oradan çıktıktan sonra ya da önce Ama yürüme mesafesinde yani Cihan Girden, Tepebaşı, Beyoğlu aksına geldiğimiz zaman geçmiş yıllarda da işbirliği yaptığınız, işbirliği diyorum çünkü sadece mekan olarak ağırlamanın ötesinde de işbirlikleri yaptınız. Pera Müzesi'nde de daha ana mekan gibi insanın en azından kulağına çınlayan yeni yurttaşlık ritüelleri programı bizi bekliyor. Burada bir genç küratörler grubuyla da bir işbirliğiniz hı hı. var. Belki onu da gündeme getirmek gerekir. Nur Horsanalı, Ulya Soley zaten Pera Müzesi'nde Ve Eylül Şenses, onlar genç küratörler grubu, tasarım beğenelim biraz önce zikrettiğinde o uluslararası ekibinin ekibinin yandaşı diyeyim onlarla birlikte evet, çalışıyorlar. Evet parçası aslında. Evet parçası Peramüzesinde bizi neler bekliyor? Bütün binaya mı yayılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Belki biraz ondan bahsetmek evet, lazım. Evet. Tam tersi vakit diyebilirim. Aslında bu yeni yurttaşlık ritüelleri biraz daha böyle işlerin kente yayıldığı bir program olarak Hı -hı. yer alıyor. Eee Peramüzesi de kent müdahalelerin yer aldığı bir yer aslında Hı -hı. bakılırsa ve müzede bildiğimiz gibi bir sergi katlarına yayılmak gibi bir derdimiz yok. orada Peramüzesinin içinde organik bir şekilde birbiriyle konuşan farklı noktalar bir takım e, müdahalelerimiz Hı. olacak. Ve Sızacaksınız yani. Sızacağız aslında. Bir kendi sergileri devam ederken bizim işlerimiz de aralara sızacak. E, bunun dışında kentte e, sokakta, meydanlarda, iskelelerde bir takım işlerle karşılaşabiliyoruz. Kamusal alanda. E, ve açık havada özellikle, yani, evet. özellikle. Evet müdahale diyoruz Çünkü e, bir an böyle normal ritmin içinde bir bizi durduracak. Belki bu ne diyebileceğimiz ama katılımcı bir Öneride bulunan e, müdahaleler, yerleştirmeler olacak. Bunlar e, bir permakültür bahçesi olabiliyor, bir iskelin yanında bir iş olabilecek veyahut da bir parkın içinde e, bir dans platformuyla karşılaşmak gibi e, mütevazi bir şekilde o yaklaşık 10 tane müdahale Hı. E neden olunca. neden Türkiye'den? Hepsi İstanbul'dan mı bilmiyorum ama neden en azından Türkiye'den küratörlerle de birlikte bu programı çalışmak istediğinizi çok iyi anlıyorum. Yani kentte onların keşfetmesi, onlarla birlikte çalışmak, evet. onların doğru yerlere bu müdahaleler için işaret etmesi, kentin kullanıcıları oldukları hı hı. için özellikle belirleyici olmuştur. Evet bir de bu müdahalelerin aslında bir araya gelişlerimizi tekrar düşündüren ve aktif olarak aslında e, katılmaya davet eden müdahaleler da olacak ve burada farklı e, grupların, komünitelerin, STK'ların da işbirliği söz konusu. Hani o e, müdahaleyi tasarlayan, tasarımcı diyeyim ya yurt dışından olabiliyor veya Türkiye'den olabiliyor ama aslında burada biriyle bir araya geliyor ve bu genç kuratörlerimizin Bu bir araya gelişi belki modere ediyor diyebilirim. Buradaki araştırma kısmını destekliyorlar, tamamlıyorlar, hep beraber çalışıyorlar. Aslında böyle büyük bir kolektif çalışma oluştu. Hani böyle farklı noktalarda ve konularda oluşan, birbiriyle konuşan aslında, hiçbirbirinden kopmayan bir takım işlerin bir araya gelişi oldu. Böyle yeni bir network ve komitede diyemeyeceğim ama yeni bir bir bir, bir şey oluşuyor ama onun ne oluştuğunda hep beraber yaşayacağız aslında bakalısın. Empatiye dönüş, değil mi başlığı evet, bu da hatırlatalım. Aynen. Empatiye dönüş, birden fazlası için tasarım. Bence tam biraz önce söylemeye için çalıştığım şey hem birden fazlası için tasarım. Bunu oluşturan ekipte birden Fazlalığa evet. özellikle e, öncelik veriyorlar diyelim. Hatırlatmak adına Açık Radyo'da hariçten sanat e, programını dinliyorsunuz. Pazartesi'leri Türkiye Saadili 16.30'da e, yayınlanan, her pazartesi yayınlanan bu programdaki, bu haftaki konuğum Deniz Ova İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda İstanbul Tasarım Biyeneli'nin direktörü olarak çalışıyor. Ve 15 Ekim, 15 Kasım tarihleri arasında gibi görünen ama hem öncesine hem sonrasına, araştırmalarıyla, müdahaleleriyle, çevrim içi programlarıyla aslında yayılacak olan bir tartışma platformu olarak belki ben nitelendirebilirim. E, çünkü e, özellikle ulusal uluslararası tasarım alanındaki aktörler, düşünürler, üreticiler, kullanıcılar arasında bir buluşma platformu da yaratmak gibi bir hedefi olduğunu söyleyelim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın iksv.org web sitesinden BNL katılımcıları ya da programları hakkında pek çok başka detaya elbette ulaşabilirsiniz. Ama ben şeyi sormak istiyorum sana, yani tasarım BNL'i uluslararası tasarım bienali hani hmm. uluslararası adını kullanmıyor olsanız da içinden geçmekte olduğumuz dönemde böyle içe kapandığımız, izole olduğumuz, yerelle odaklandığımız hem haklı sebeplerden hem de mecburiyetten bir dönemden geçiyoruz. Siz böyle bir dönemde yine yurt dışından da pek çok katılımcılarla, yurt dışından küratörlerle çalışmaya devam ediyorsunuz. Ama Tasarım Bienali'nin en azından bu edisyonda 5. bizi bekleyen edisyonundaki uluslararası iş birlikleri uydu projeleri falan orada neler öngörüyorsunuz? Orada bir şeyler yapabilecek misiniz? Yani bir kere e, işbirliklerine devam etmemiz gerekiyor. Yani bir içe kapanma dönemi olsa da aslında fiziki olarak belki bir içe dönme. Çünkü çok fazla seyahat Hı -hı. edemiyoruz. Çok fazla işlerin gidip gelmesini e, istemiyoruz. O yüzden daha çok seçtiğimiz işlerin gerçekten burada üretildiği, burada partnerleriyle beraber oluşturulduğu e, içerikler e, çok az bir şey hani gelecek dışarıdan, işlerden İnşallah durum iyi olur, müsaade eder de belki az sayıda olsa da birkaç tasarımcımız kuratörlerimizle beraber gelip bunu canlı canlı da mesafeli bir şekilde bunları tartışabiliyor olacağız ama önemli olan Şu bence şimdi lokal konular diyoruz, içine kapanma diyoruz ama hiçbir konu aslında lokalde değil. kalmıyor. Çünkü burada tartışılan konuların hepsi, tartışılacak olan konuların hepsinin dünyanın farklı yanlarında bir yansıması oluyor. O yüzden artık yani bu pandemide belki en çok onu fark ettik ki hiçbir şey kendi içinde kalmıyor aslında. Ne kadar büyük bir etki alanının olduğunu fark ettik. O yüzden hani şu an Türkiye'de bir düğmeye bastığımızda bambaşka, yani başka bir yerinde de bir şeyi tetiklemiş oluyoruz. Bu yüzden e, konular birbirini çok destekliyor ve bir arada konuşulması gerekiyor. O yüzden uluslararası bütün konuların veyahut da dünyanın farklı bir yerinde dert edinilen bir konu Türkiye'de de tartışılması gerekiyor ki bizim bu etki alanımızı ve çevremizde olan iş, kurduğumuz ilişkiyi tekrar düşünüp ve yeniden şekillendirmemize yardımcı olacaktır. Biraz böyle tasarımın zaten e, pratik olarak eğilme, biraz ileriyi görmek, ileriye düşünmek ileride ortaya çıkacak soruları Belki fark etmek ve onlara yönelik şimdiden bir çalışma yapmak ve doğru soruları aramak ve sormakla bir pratiği var diyeyim. Onu hani devam ettiriyor gibi hissediyoruz. Bu bir genelde özellikle belki fark edilmeyen birbirine benzeyen konuların nasıl bir arada tartışabildiğini <gülüyor> gösterebildiğimiz bir fırsat olacak. Tabii ki her şey çok daha e, yavaş, çok daha mütevazi ve değişime açık. Yani gün be gün her şey değişebiliyor. Üzerinde çalışan konular e, ve özellikle doğayla ve çevreyle olan konular, gıda serörümüzde olan konular her gün e, farklılık gösterdiği için e, tasarım gö gözlüğünden bunu nasıl anlatabileceğimizi, insanlarla paylaşabileceğimizi gördüğümüz bir dönem veyahut da bir an, bir tartışma platformu bir genel Harika. Peki. Deniz çok teşekkür ederim sana. Burada güzel bir katılımcı listeniz de var. E, web sitesinde ikasv.org'dan alınabilecek. O isimleri tek tek şimdi okumayacağım ama diğer katılımcıları da zaten anons alınabileceksiniz. E, Ve de 15 Ekim itibariyle Tasarım BNL'ni ziyaret etmeyi ya da bazı onunla ilgili bazı şeyler e, seyretmeyi, tartışmalara katılmayı, kentin çeşitli yerlerindeki müdahalelere denk gelmeyi heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet için. Hoşça kalın. Harikadan Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Thank you.